Facia Meksika körfezinde sürüyor. İngiliz petrol şirketi BP, Meksika körfezinde çevre felaketini yol açan platformdan kaynaklanan 3 sızıntı noktasından birini 98 tonluk dev bir tıpa yardımıyla kapatmayı başardığını açıkladı. Ancak bunun körfeze yayılan toplam petrol akışını azaltması beklenmiyor. Hala 2 sızıntı noktası daha var. Bildiğiniz gibi BP güvenlik hataları nedeniyle platformdaki patlamadan 2 gün sonra kuyudan günde en az... 800 bin litre ham petrol denize karışmaya başlamıştı. Muğla'nın köy cezi ilçesine bağlı yuvarlak çayda hidroelektrik santrali yapımına karşı mücadele eden köylüler nöbet tutmaya devam edeceklerini açıkladılar. Daha önce bölgeye 3,5 megawattlık bir HES kurmayı planlayan Akfen Holding'in CEO'su çevreci tepkiler yüzünden yuvarlak çaya HES yapmaktan vazgeçtik dediği haberini vermiştik. Ormanın içine kamp yaparak 3 Aralık'tan bugüne 150 gündür mücadele eden Pınar Köyü'nden Dulkadir Yorulmaz ve köylülerin avukatı Berna Babaoğlu Ulu dün İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ulutaş, EPDK'ya başvuruda bulunduk, Akfen'in resmen projeden vazgeçip vazgeçmediğini araştırdık. Ancak böyle bir başvurunun olmadığını gördük dedi. Akfen Holding'in yaptığı açıklama ile kötü bir şaka yapmadığını umuyoruz. Acilen sözünün arkasında durup, duruşunu resmileştirmesi gerekiyor. Balıkçılıkta yaşanan kısa süreli moratoryumların Avrupa'nın balık stoklarını hızlı bir şekilde tekrar doğrultacağı varsayımı yanlış. Aşırı balıkçılık 200 yıl öncesine dayanır. Geçtiğimiz gün Avrupa Birliği ortak balıkçılık politikasını yeniden düzenlemeye çalışan bakanların İspanya'da toplanacağını söylemiştik. Bakanlar toplantıda Avrupa balık stoklarının %88'inin aşırı balıkçılık sonucu düştüğü konusunda raporları dinleyecekler. Bu oranın yarısından fazlası şayet balıkçılık birkaç yıl içinde azaltılırsa 1970 yılı seviyesine geri dönebilir. Tabii 40 yıl önce balık stoklarının sağlıklı olduğu inancı da yanlış olabilir. İngiltere'deki York Üniversitesi'nden Ruth Thurston önderliğinde bir ekip yaptıkları araştırmada 1988-2007 yılları arasında balık başına avlanma çabasının 17 kat art artmış olduğunu buldu. Ki bu da 1970 yılı itibariyle stokların çoktan %90 oranında azalmış olduğunu gösteriyor. Aşırı balık avcılığı belki de çok uzun süredir deniz ekosistemlerine zarar veriyor ve denizlerin sağlığına kavuşması zaman ve çaba gerektirecek. Denizlerin %40'ını rezerv olarak ilan etmek ilk adım. Dünyanın ilk çevre dostu Formula 3 yarış arabası İstanbul'a geldi. Doktor Steve Max, proje takımı ile birlikte yarış arabasını geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak yapmış ve çikolata ürün atıklarından elde edilen biodizel enerjisiyle çalıştırıldığı için çikolata araba olarak adlandırmıştı. İstanbul'da düzenleyeceği semineri sırasında Doktor Steve Max, University of Warwick'deki araştırmacıların neden dünyanın ilk çevre dostu yarış arabasını yaptıklarını ve geri dönüştürülebilir malzeme ile yakıtların nasıl kullanıldığını açıklayacak. Ayrıca projenin bilim ve mühendislikle nasıl önemli bir bağ kurduğunu bu sayede endüstriyel ve akademik ortaklıkları nasıl meydana getirdiğinden de bahsedecek. Her endüstriyel ürünün ve günlük hayatta kullandığımız her şey aynı felsefe ile üretilmiş olması gerekiyor. Yoksa Formula 3 arabasının çevirici olmasının çok büyük bir anlamı yok günlük hayatımız açısından. Ama umuyoruz bilimdeki gelişmelerle artık kullandığımız her ürün Aynı kriterler çerçevesinde ele alınır. Bunları derken bakın neler oluyor. Dünyada kişi başına düşen enerji kullanımı sürekli bir artış eğilimi içerisinde. 2020 yılında tüm dünyanın enerji talebinin bugünkü enerji talebine göre %65 daha fazla olacağı açıklandı. 2050 yılındaki enerji talebinin ise %250 kat daha fazla olacağı tahmin edilmekte. Bu gidişle 2030 yılına kadar petrol, doğalgaz ve kömürün diğer yakıtlara göre hakim durumda olması bekleniyor. Ancak bu dünyanın sonu olur. Yeni rezervler bulunmadığı takdirde petrolün 41 yıl, doğalgazın 62 yıl ve kömürün 204 yıl sonra biteceği öngörülüyor. Ancak bu yakıtların artık yerin ve okyanusların dibinde kalması gerekiyor ki iklim değişikliği alıp başını daha kötü hale gelmesin. Fosil kaynakların yoğun olarak kullanılmasıyla tüm dünyada karbon emisyonlarındaki artış ve küresel ısınma nedeniyle ekolojik dengenin alarm vermeye başlaması enerjinin verimli kullanılmasına ihtiyaçtan çok bir zorunluluk haline getirdi. En temiz enerjinin hiç üretilmemiş enerji olduğu düşünüldüğünde enerji verimliliği çalışmaları çevrenin korunmasına da büyük katkı sağlar. Çevreyi korumanın en az maliyetli yolu enerji verimliği, enerjiyi verimli kullanmaktan geçer. Enerji verimliliğinde de en önemli faktör enerji tasarrufudur. Tasarruf konusunda hükümetlerin bir an önce çeşitli çalışmalar yürütmesi, yeni politika ve stratejiler üretmesi artık kaçınılmaz bir ihtiyaç oldu. Sizler de Türkiye'de bir enerji devrimi istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin. Güneş ve rüzgar için imzanızı atın. Tehlikeli ve pahalı nükleere karşı durun. Sağlıcakla bakalım. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi